In de handen in de la. Naarmadahu wanastainu, wanastagafiru. Wana shururi en fusina, womin seyadia malina. Mij hedila, hufela modilla. Waarman yodelil fella herdiella. Waar is het wan la ilaha illallahu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 Inna Allaha kanne aliyum rakiibah. Ya ayahal ladinamanu t-taqullah wa qool qoulan sadiida. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum thunubakum. Wman yutigallah wa rasoolahu, fadifaz fuzan a'zima. Amma bagd. Fadna astaqal hadithi kalam Allah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ''Ve şerrel umuri muhdefâtuhe, ve kulle muhdefetin bid'ah, ve kulle bid'atin dalâleh, ve kulle dalâletin fîn nâr.'' Evet arkadaşlar, akait derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve biz geçen hafta Kelime-i Tevhid'in şartlarını söylemiştik. Neydi bunlar? Kaç taneydi? Tamamı kaç? Yedi. Yedi tane değil mi? Yedi tane şart vardı. Yani onun evet ilim, başka? Yakin, Yakin. sır Evet. İnkiyat, muhabbet. İhlas. Kabul. Evet. Sevgi. Evet. Evet. evet. evet. İnkiyat. Evet. Söyle. İlim, yakın, ihlas, imkan, muhabbet, sığlık, kabul. Evet. Söyle. Kabul. Bunların hepsini ayetler ışığında niçin öyle olması gerektiği e, ayetler ışığında bunu değerlendirdik. Hadisler ve ayetler çerçevesinde. Ancak bunun yani sadece la ilahe illallahı kuru bir söz olarak söylemek değil, gereklerini yerine getirmek. Yani Muhammed Suresi 19. ayette fealem ennahu la ilahe illa Allah demesi gibi yüce Rabbimizin yani burada ilimle bu sözün söylenmesi ya da ihlas yani ihlasın ihlassız hiçbir amelin kabul olmayacağı gibi ve buna benzer bunları geçen hafta açıklamıştık. Ve bu şartları içinde barındırdığı zaman la ilahe illallah sözünün büyük faziletleri var. Büyük faziletleri var. Bunlar da bu söz dinin temeli ve başı enbiyanın davetinin özüdür. Çünkü bütün enbiyanın ortak sözü nedir? La ilahe illallah. Hepsi buna çağırmışlardır. Bu sözün manası anlaşılmadan gereğiyle amel edilmeden sadece dille söylenebilecek bir söz değildir. Bilakis ancak anlaşılırsa gereğiyle amel edilirse ve ona aykırı olan şeylerden uzak durulursa söylenen söz fayda verir. Mesela bu sözü söyleyen bir kimse Bu faziletli sözden istifade etmek veya müjdeleriyle muhatap olmak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği müjdeler var. Bunlardan bir tanesi Ebu Zerel Gıfari radıyallahu anh'ın rivayet etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La ilahe illallah deyip sonra bu söz üzere ölen her kul Muhakkak ki cennete girer. Yani son sözü la ilahe illallah olan kimse cennete girer. Tabi dediğimiz gibi ne olacak? İhlasla söylenmiş olacak ve şirkten âri olacak. Yani şirk bulaşmamış olacak. Bir diğeri İtban bin Malik el Ensari radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın vecihini yani yüzünü arzulayan kimse, kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Bunlar hep bu sözü samimiyetle, ihlasla, sıdk ile söyleyen kimselere verilmiş müjdelerdir. Bir diğeri cehennemden çıkma. Yine uçak e, Sahihayn'de geçen yani Buhari ve Müslim'de geçen uzunca bir hadis var şefaat hadisi diye bilinen orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ifadesinde diyor ki La ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre miktarı ağırlığınca iman bulunan her kim varsa onu cehennemden çıkarın. Yani Yüce Rabbimiz bu şekilde buyurur. Biliyorsunuz cehennem ehli cehenneme girdikten sonra Allah Subhanahu ve Taala ey Kalbinde zerre kadar veya hardal tanesi kadar, bir başka hadiste buğday tanesi kadar iman bulunan bir kimse ebediyen cehennemde kalmaz. Bu da o müjdelerden birisidir. Dolayısıyla eğer hatırlarsanız Bıtaka hadisini bunda örnek vermiştik. Yani 99 sicili olan kimse tek yaptığı amel la ilahe illallah demek. Ancak bunun bu sözü ihlasla söylemesinden ötürü, kalbinde iman ile, sıdk ile söylemesinden ötürü ey ne oldu Allah subhanehu ve teala onu cehennemden azat etti. Bıtaka hadisi diyerek dediğimiz bu hadis bu konuda önemli bir örnek teşkil eder. Bir diğeri Allah Resulü aleyhisselatü ve sellemin şefaatine nail olma. Buhari'de yer alan bir hadiste şöyle belirtiliyor. İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Yani günahkar olmuş olabilir. Ey yani burada biz günahını meşrulaştırmak manasında bunu söylemiyoruz. Günahkar olabilir. Bundan ötürü cehenneme müstahak olmuş olabilir. Ancak onun la ilahe illallah sözünü ihlas ve samimiyetle söylemesinden ötürü aleyhissalatü vesselam diyor ki benim şefaatime en layık kimse. Yani onun o ihlası o samimiyeti dikkate alınacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şefaatiyle alakalı. Bir diğeri dünyada malın ve canın korunmasına sebeptir. Bu sözün söylenmesi. Yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste <gülüyor> İbn-i Amar radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka hak ilah olmadığını söylemelerine kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Kim bu sözü söylerse malını ve canını İslam'ın bir hakkını çiğnemesi dışında benden korumuş olur. Artık bundan sonra hesabı Allah'a kalmıştır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la ilahe illallah diyen kimse canını ve malını benden korumuş olur. Niçin? Çünkü Ali sallallahu ve sellem insanlar bu sözü söyleyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Ancak İslam'ın bir hakkını çiğnemesi müstesna Yani herhangi bir haksızlık, eğer eee can, canla ilgili ne olur? Bir şey olur, bir husus olur, kısas uygulanır veya hut efendime söyleyeyim zina eder recmedilir. Yani bunlar dışında diyor Ali Seyyidühasan bu sözü söylemesinden ötürü canını ve malını benden korumuştur. Yani bu dünya için emniyettedir. Bununla ilgili En'am suresinin 82. ayetinde Alleden áamen en niet hebben iemanden bedroefd. Die hebben de veiligheid en zijn verheerlijkt. Bijvoorbeeld, mijn Heer, wat is dat? Dat is dat iemanden niet bedroefd hebben. Wat is dat? Dat is güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır buyuruyor Rabbimiz onlara bir güven vardır bir emniyet vardır bu geçen haftaki dersin kısmı olarak e, burada noktaladık evet şimdi de isim ve sıfatlar konusuna değineceğiz tevhid kaça ayrılıyordu arkadaşlar 3'e ayrılıyordu. Neydi bunlar? Evet ne demek Mehmet uluhiyet tevhidi? Onun tanımı ne yani? Nasıl tanıtıyordu kolu? Evet. Kulun kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Yani ne demek kendi fiilleri? namazında, namazında, dua, duasında, secdesinde, bütün evet ibadetlerinde kul kendi fiillerinde ne yapacak? Yüce Rabbimiz Subhanehu ve Teala'yı birleyecek. Yani hiçbir şeyi şirk koşmayacak. Bu uluhiyet tevhidi bununla gerçekleşir. Rububiyet tevhidi neydi? Allah'ın kendi fiillerinde evet. Yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. Yani Yüce Rabbimizin fiilleri Ne demek yani kasıt? İşte yağmuru yağdırması, güneşi doğurması, öldürmesi, diriltmesi, yaratması. Bu ve bu cümleye yani bir ilahın yapacağı şeyler. Bu konuda hiçbir şeyi ona ortak koşmamakla rububiyet tevhidi gerçekleşiyordu. Bu iki tevhidi anlatmıştık değil mi? Şimdi de üçüncü kısmı yani la ilahe illallah kapsamına girmiş olan üçüncü kısım. Bu da nedir? İsim ve sıfat tevhidi. Yüce Rabbimizin bizlere haber verdiği isim ve sıfatlarına iman etmekle isim ve sıfat tevhidi gerçekleşir. Allah Subhanahu ve Taala'nın iyi dinleyin bunu inşallah, ne kadar mükemmellik sıfatı varsa, bunların hepsiyle vasıflandığına, Ve bütün eksiklik sıfatlarından uzak olduğuna kesin bir şekilde inanmaktır. İsim ve sıfat tevhidi yüce Rabbimizin mükemmel sıfatlarına yani Kur'an ve sünnetin haber vermiş olduğu isim ve sıfatlarına olduğu gibi ve bu sıfatlara sahip olduğuna inanmakla isim ve sıfat tevhidi gerçekleşir. Şu kaide önemlidir. Yani Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu veya e, Kur'an ve sünnet yoluyla bize gelen sıfatlara, isim ve sıfatlara وَلَا تَجْسِينَ وَلَا تَشْبِيه وَلَا تَحْرِيف وَلَا تَعْتِيلَ Yani teşbih yapmadan Benzetme yapmadan, birazdan açacağım bunları. Cisimlendirme yapmadan, tahrif yapmadan, tatil yapmadan inanmakla isim ve sıfat tevhidi gerçekleşir. Niçin? Çünkü bu ashabın anlayışıdır. Çünkü bu ashabın üzerinde bulunduğu akidedir. Çünkü biliyorsunuz, Şimdi içimizde varsa eşari veya matrudi akidesine sahip kardeşler, bunlara Allah'ın isim sıfatlarıyla ilgili soru sorulduğunda ne derler? Allah'ın zatî sıfatları kaçtır derler veya subuti sıfatları derler ki altı zatî sıfatları subuti sıfatları sekizdir derler. Yani bunu bu şekliyle sınırlandırırlar. Peki bu doğru mudur? Ee, eşhari ve Matrudi akidesi bu şekilde şu an günümüzde akide budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı. Bunu kabul ederler. İlim evet. sıfatı. Semih, basir olması, muhalefetülül havadis, kıyam binefsihi gibi tanımlar getirirler. E peki Yüce Rabbimizin sıfatları bu kadar mıdır? Hayır. Hayır. Değildir. Allah Azze ve Celle Kur'an ve sünnette bize haber verdiği sıfatları var. Peki onları nasıl anlamamız gerekiyor? Buna bakalım. En önemli kaide, demin dedim ki tahrif yapmadan, tatil yapmadan, e, efendime cisimlendirmeden şu kaideyi belirtme ortaya koymamız gerekir. Şura suresi 11. ayette Rabbimiz subhanehu ve teala buyuruyor ki leyse kemithlihi şey onun hiçbir benzeri yoktur. Ve huves semiul basir. O işitendir, görendir. Dikkat edin. Bu ayet demin şu söylediğim bütün hususlardan yani benzetmekten nehyediyor aynı ayet içinde. Leyseke mislihi şey ne demek? Onun hiçbir benzeri yok diyor Allah azze ve celle. Yani sana neyi yasaklıyor burada? Sen yüce Rabbimizi hiçbir şeye benzetemezsin diyor. Tamam mı? Yani zatında kimseye benzemediği gibi, eşi ve benzeri olmadığı gibi, aynı şekilde sıfatlarında da nedir? Hiç kimseye benzemez. Tamam mı? Hiç kimseye benzemez. Zatında benzemediği gibi sıfatlarında da benzemez. Ve hemen arkasından ispat yapıyor. Neyi ispat ediyor? Diyor ki, basir. İşitir ve görür. Dolayısıyla bize düşen Allah Azza ve Celle Subhanu Vatan'ın haber verdiği bu isim ve sıfatlarına iman etmektir. Yine İhlas suresi 4. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun hiçbir dengi yoktur. Bu iki ayet Şura suresinin 11. ayetiyle İhlas suresinin 4. ayeti bu konuda en temel esası ortaya koymakta. Birileri çıkıp mesela yüce Allah'ın haber verdiği isim ve sıfatlarına iman ettiğimizden ötürü mesela eee selefilere veya hut selefi selefimize uyanlara maalesef müşebbihe diyebilirler. Derler ki bunlar Allah azza ve celleyi yaratılmışlara benziyor, benzetiyorlar. Mesela benim akidemiz, akideme göre yüce Rabbimizin şanına yaraşır iki eli vardır. Benim akideme göre yüce Rabbimizin şanına yaraşır iki gözü vardır. Benim akideme göre yüce Rabbimizin sek ve baldırı vardır. Benim akideme göre yüce Rabbimiz sever. Yüce Rabbimiz buğz eder. Ve daha birçok sıfat var inşallah. Bunları şimdi ortaya koyacağız. Ve benim akideme göre Yüce Rabbimiz her şeyin üstündedir. Ancak ben demeyeyim bu iki ayetle dedim ki Yüce Rabbimiz zatında hiç kimseye benzemediği gibi sıfatlarında da benzemez. Ancak bunları açacağız. Yani bu akide nasıl oluşuyor? İslam'ın akidesi, Kur'an ve sünnetin haber verdiği Bu akide çok önemlidir. Çünkü ehli sünnet vel cemaat Kur'an ve sünnetin haber verdiği haber verdiği bu sıfatları tevil yoluna gitmez. Onları haktan saptırmaz. Anlamı üzere kalırlar. Bize isim ve sıfatları haber veren ayetlere bak bakalım şimdi. Ve yine bununla beraber isimlerle ilgili söyleyebileceğimiz Araf suresinin 180. 180. ayeti var. Rabbimiz burada buyuruyor ki: Velillahi'l esma'ul husna. En güzel isimler onundur. Fed'uhu biha. Ee işte bu isimlerle Allah'a dua ediniz. Vezeru'llezina vezeru'llezina ilhidun fi esma'ihi. Secezun ma kanu yapmalon Onun isimleri hakkında ilhada gidenler yani eğriliğe sapanlar onları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Dolayısıyla Allah subhanehu ve Taala isim ve sıfatlarını bilmemiz çok önemli bir husustur. Ayet ve hadislerde geçen sıfatlar karşısında görevimiz lafızlarının ve manalarının Allah'a yaraşır şekilde ispat edilip kabul edilmesidir. Zira sıfatların manaları bizlerce bilinmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere ap açık Arap diliyle hitap etmiş ve bu hitabı düşünmemizi emretmiştir. Eğer bu sıfatların bilinen manası olmasaydı bu isimleri düşünmenin bir anlam ve faydası olmazdı. Şimdi Allah Azze ve Celle bize bu sıfatlarını Arapça dilinde haber vermiştir. Eğer bunların anlamı bizlere kapalı olsaydı o zaman bunlar üzerinde düşünmek veya bunlara iman etmenin anlamı ne olurdu? Size en basit bir örnek vereyim ondan sonra devam edeceğim. Mesela... Bugün Matrudi akidesine göre Allah şu kolu kulunu sever diyor mesela ayette. İnne Allah yuhibbul muttaqin ya da yuhibbul mutetahhirin ya da yuhibbut tawabin değil mi? Allah ayet ne diyor? Bunları sever diyor. Ancak bakınız Allah'ın sevmesini onlar ne diye yorumlarlar. Derler ki rızasıdır. Yani Allah bunlardan razı olur. Hayır Allah diyor ki yuhib bu. Sever diyor. Niçin rızası diyorsunuz? Ve değil yani. Yuhib. Biz yuhib bin ne geldiğini biliyoruz. Arapçada bu ap açıktır. Bunlar derler ki biz dersek ki Allah sever. Sevme işi gönül işidir. E o zaman yaratılmışlara benzetiriz diyorlar. Buğz eder ya da buğz eder. Allah şu kimseye buğz eder diyor hadislerde. Diyorlar ki bu da yani bir gönül taşıyanların işidir. Nefret etme veyahut sevme. Burada diyorlar teşbih yapmayalım. O yüzden bunu bu şekilde tevil edelim. Yani tatil yapıyorlar. Tatil demek anlamını, içini boşaltmaktır. Tatil içini boşaltmaktır. Aynı şunun gibi Yüce Rabbimiz konuşur. Kelam sıfatına iman ederler. Onlar bu akideyle derler ki Allah kelimdir. Delil de Musa Allah Musa ile kelime kelime konuştu. Derler ki evet Allah konuşur ancak o konuşmayı yaratır. Ya da bir eşyayı bir taşı ağacı konuşturur. Subhanallah bunu niye söylüyorsunuz? Peki bize sorulduğu zaman biz ne diyoruz? Birazdan gelecek inşallah. Biz deriz ki yüce Rabbimizin sevmesi şanına yaraşır şekildedir. Burada benzetme var mı? Yüce Rabbimiz ilahlığına yaraşır şekilde sever. Biz, bilir, biz biliriz ki onun sevmesi kullarının ya da mahlukun sevmesi gibi değildir. Nerede teşbih burada? Şimdi ben size soruyorum. Burada teşbih yapan Bu akideye sahip olanlar mı yoksa onlar mı? Bu işe duyguyu sen nereden getirdin? Nereden felsefe yapıyorsun? Bu felsefeyi nereden getirdin? Sen Subhanallah Yüce Rabbimizi değerlendirirken kendi aklınla halbuki ayet diyor وَلَا يُدْرِكُ الْاَبْصَارِ Akıllar onu kavrayamaz. Dolayısıyla sen bunu nereden getirdin? Yüce Rabbimizin iki eli vardır. Ancak biz biliriz ki Onlar derler ki eğer biz dersek ki Yüce Rabbimizin eli var, birazdan gelir, onu yaratılmışlara niçin benzetiyorsun? Çünkü Allah Azza ve Celle bir yedeyin diyerek iki elimle yarattığımdan biz deriz ki Yüce Rabbimizin şanına yaraşır iki eli vardır. Hiçbir şeye benzemez. Çünkü bize keyfiyete haber verilmemiştir. Bu konuda İmam Malik Rahim ortaya koyduğu o ölçüyü benimseyeceğiz. Tamam. O ölçüde buna değinebiliriz. Bütün sıfatlar konusunda. Birazdan sıfatlarla ilgili ayetleri okuruz da. Demin dedi ki Yüce Rabbimizin hiçbir benzeri yoktur. Bununla ilgili ayetler hangileriydi? En sağlam benim çocuklarıma. Bakın nasıl da not alıyorlar. Şura suresi 11, ha, Şura 11. Ha, bir de Ke e, İhlas suresinin dördüncü ayet. Burada ne demiştik? Yüce Rabbimizin hiçbir dengi ve benzeri yok değil mi? Ehli sünnet ehli sünnet vel cemaat ehli sünnet derken dört mezhebi de içine katıyorum. İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın isim ve sıfatlar konusunda neye inandığı? El fukhul ekber el fukhul Absat isimli eserinde el alim vel muteallim ve vasiyetlerinde var bunlar. Ehli sünnetin akidesi bellidir. Kur'an ve sünnetin haber verdiği isim ve sıfatlara olduğu gibi iman ederler ve derler ki, derler ki hiçbir benzeri yoktur. Sıfatlarında da Yüce Rabbimizin benzeri yoktur. Ehli sünnet isim ve sıfata iman etmekle beraber yani ee, lugatın haber verdiği şekilde iman eder ancak keyfiyeti nasıllığı üzerinde düşünmez. Mesela Errahmanu halel harşisteve Rahman olan Allah arşa istiva etti. Taha suresi 5. ayet değil mi? İmam Malik Rahimahullah'ın yanına birisi geliyor. Malik bin Enes. Maliki mezhebinin imamı. O adam o zamanlar yaygın akide inandığımız akide ey ashabın akidesi yani selefin akidesiydi. İmam Malik rahimeullah'a gelip şu soruyu soruyor. Lütfen bunu bütün sıfatlar için esas kabul edeceğiz. Çünkü ehli sünnet bunu esas kabul etmiştir. Gelip İmam Malik diyor ki: "Ey imam, keyfe stava Rabbuna alal arş?" Ey imam, Rabbimiz arşa nasıl istiva etti? Burada ne soruyor? Dikkat edin lütfen. Ne? Bu soru size sorulsa nasıl cevap verirsiniz? Şan. Keyfe, keyfe. Yani nasıl? Şanlar. Keyfeste ve Rabbuna alel arş. Böyle bir soru soruyor. Yani nasıl? Biliyorsunuz Rahman suresi 5. ayette, şey Taha suresi 5. ayette. Allah subhanahu wa ta'ala arşın üzerindedir. Arş nerededir? Yedi kat gök dedik değil mi? Su, ondan sonra kürsi, ondan sonra arş, arşın üstündedir. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala var. Zaten isim ve sıfatların en büyük özelliği nedir arkadaşlar? Yüce Rabbimizi tanıtıyor ya. Yüce Rabbimizi tanıtan ayet ve hadisler çok önemlidir. Kişi kendisine ibadet ettiği mağbudunu tanımaz mı? Zaten kişi kendisine ibadet ettiği mabudunu tanımadığı için cüret ediyor, ona isyan ediyor. Şimdi siz düşününüz ki bir Rabbiniz var ama sıfatları siz bilmiyorsunuz, isimleri bilmiyorsunuz. Nasıl tanımayacaksınız? Ancak siz bildiğiniz zaman el-Rahman, el-Rahim, el-Malik, el-Kuddus, el-Selam, el-Mumin, Muheymin, Ey, böyle devam ediyor. Bu sıfatlara baktığınız zaman bu isimler, bu sıfatlar yüce Rabbimizin büyüklüğünü, kudretini, azametini ortaya koyan ayetler ve hadisler bizim imanımızı arttırıyor. Dolayısıyla Allah'tan en çok kimler korkuyordu? Alimler, Alimler korkuyor. Niçin? Çünkü bu ilme sahip oldukça, ey tanıdıkça bu Allah azze ve celle'nin azameti karşısında onda Takva artıyor, onun korkusu artıyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle katında makbul bir kul oluyor. İsim ve sıfatlara iman etmek, namaz ayetine iman etmek gibidir. Abdest ayetine, oruç ayetine iman etmek gibidir. Onlarda nasıl ki bir tahrif söz konusu değilse, olmaması gerekiyorsa, aynı şekilde bunlar için de böyledir. Ve İmam Malik rahimahullaha şu soruyu soruyor. Ya imam keyfesteve rabbune alel arş. Yani o ayeti bana açıkla diyor. Ne demek arşa istiva etti? Kur'an'da yedi yerde geçer arşın üzerinde olduğuna dair. İmam Malik şu müthiş cevabı veriyor. Diyor ki el imanu bihi wacib. Diyor ki. Allah'ın arşın üzerine istiva ettiğine iman etmek vaciptir. Yani farzdır. Buna iman etmek farzdır diyor. Ee, el istiva u ma'lum. Pardon. Önce diyor ki el istiva u ma'lum. İstiva diyor ma'lumdur. Yani biz istivanın ne olduğunu biliyoruz. Yani irtifa ve ala yani yükselmek demektir. Oturmak celes değildir. Ya da birileri şu an o anlamı veriyor. Açık Kur'an-ı Kerim'lerde görürsünüz. Rahman olan Allah arşa hakimiyetini kurdu. O bir anlam veriyor. Rahman olan Allah arşı istila etti. Allahu ekber. Bu anlamı nereden verdiniz? İstiva demeyecek ya. İstiva dememek için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 Iman Malik Rahimelullah dedi ki, el-istiva-u-ma'lum, istiva Arapça'da ne manaya geldiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bütün gelen istiva ifadeleri, ale ile başlayan bütün istivalar üzerinde olmak, üstte olmaktır. Hepsi. Cudi Dağı diyor, Cudi Dağı'nın üstüne, ey gemi oldu Nuh'un gemisi? Istiva et Ya da siz bineklerinize istiva ettiğiniz zaman üste, üste oluş. i̇mam Malik dedi ki el istiva -u malum. Yani biz biliyoruz istiva nedir? El imanu bihi vacip. Buna iman etmek vaciptir. <gülüyor> es sualu anhu bid'a. Ve dedi ki böyle bir soru sormak bid'attır. Niçin? Ik heb Adam geïnfiet sordu. Nasıllığını sordu. Yani nasıl? Nasıl? Nasıllığı? Allah bize istiva ettiğini Allah verdi. Verdi mi arkadaşlar? Iman ettik mi? Pekki. Peki, nasıllığını verdi me. Ik heb een imam, i̇mam krachima ullah. Ik heb een goede taal. anhu heb Ik heb een goede Ik heb een goede Ik heb een Ik Bu adamı dedi çıkartın meclisten çünkü dedi bu bir dıatçı bir adamdır. Allahu ekber. Bugün bugün bugün bugün siz İmam Malik gibi söylediğiniz zaman siz bidatçi diyorlar. Diyorlar çık bu adamı çıkartın diyorlar. Ne kadar tehlikeli. Bu ölçü bütün mevzularda geçerlidir. Şimdi Biz keyfiyetiyle ilgili bizlere bilgi verilmemiştir. Ancak sıfatlarla ilgili bizlere haber verilmiştir. i̇mam Şafii Rahimahullah şunu tespit ediyor. Allah Tebarek ve Teala'nın isimleri ve sıfatları vardır diyor. Bunu kim söylüyor? i̇mam Şafii. Şafii olanlar kimler arkadaşlar Şafiiyar el, el kaldırsınlar. Şafii olanlar kendi akidelerine peki bu akide de İmam-ı Şafii bakın İmam ne diyor İmam-ı Şafii? Yani Şafii olanlar akidede Eş'aridir. Aslında Ebu Hasan el-Eş'ari o da aslında eee Kulabiyye e, fırkası akidesi üzerineydi. Yani şu anki Eş'arilik aslında Kulabiyye akidesidir. Imam Eşhari'n akidesi Değilder. Imam Eşhari 40 Sene küllebiye üzerinde durdu 40 sene bu ak Akait üzerinde durdu Muhammed bin Kulle Ey onun ee, Üvey babasıdır Onun akidesi üzerinde durdu Daha sonra bundan tövbe etti Minbere çıktı Cübbesini çıkardı dedi ki Ben Inandığım bu akideden tövbe ediyorum ben dedi Ahmet İbni Hanbel'in akidesi üzereyim dedi. Onun El-İbane Fiilmil Diyane isimli bir kitabı var. Bu, e, burada, bu kitapta bunları ifade ediyor zaten. Onun sahih akidesinin ne olduğu bellidir. İmam-ı de bakın ne söylüyor. Allah'ın isimleri ve sıfatları vardır. Bunlar kitabında zikredilmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları ümmetine haber vermiştir. Allah'ın kullarından kendisine hüccet ikame edilmiş bir kimsenin buna aykırı bir kanaate sahip olması mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunları bildirmiş. Ayrıca adaletli şahısların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiklerine göre bu husus Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelmiştir. Artık bir kimse bu hususlara dair hüccet kendisine sabit olduktan sonra buna aykırı bir kanaata sahip olursa o kimse Allah subhanahu ve Taala'yı inkar etmiş ve kafir olmuştur. Kime diyor isim ve sıfatlarla ilgili gelen ayetler ve hadisleri kim inkar etmişse ne diyor o kişi kafir olmuştur diyor. Nerede söylüyor bunu? Abu Yala Tabakatul Hanabil'e de bunu haber veriyor. Ve yine bununla ilgili gerçekten İmam Ebu Hanife'nin çok önemli bir sözü var. Onu nakledelim. Diyor ki İmam Ebu Hanife, Allah yaratılmışların sıfatlarıyla nitelenemez. Kim? Allah'ı gerçekten yaratılmışların sıfatlarıyla nitelendirirse bu kişi kafir olur. Yani Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizim gibi görür. Ya da şunun gibi görür. Şunun gibi işitir demek küfürdür. Ne yapmayacaktık? Teşbih yapmayacaktık. Peki sorsunlar bana ey İbrahim nasıl görür? Biz deriz ki es-sualu anhu bid'a böyle bir soru sormak bid'a şanına yaraşır şekilde görür. ilahlığına yaraşır şekilde görür. Ey mükemmel bir şekilde görür. Bitti gitti bunun neresi teşbih? Ve biz Sübhanallah bu akideyi teşbih teşbihilikle suçluyorlar. Niye? Çünkü biz diyoruz ki Allah harçın üzerindedir. Yani gerçekten ilginçtir. Bu kadar ilim ap açık ortadadır. Öyle değil mi bu kader? He, geleceğiz onlara. Ve bakın İmam Abu Hanife, ben bu, bu imamlardan örnek verelim. İmam Abu Hanife, gazabı öfkesi ve rızası sevip razı oluşu, onun niteliği bilinmeyen sıfatlarından diğerleri gibi iki sıfattır. Demin verdiğim örnek gibi. Bugün Matrudi akidesi bizzat İmam Abu Hanife muhalefet ediyorlar. İmam Abu Hanife diyor ki, onun gazabı öfkedir. Ee, ve sevmesi vardır. Sevip razı oluşu diğer sıfatları gibidir diyor. E yine ilahlarına ilahlığına yarışır şekildedir. Buna başka bir anlam yüklenmez. Bu tahrif etmek olur. Bu tatil yapmak olur. Ve devamla diyor ki ehli sünnet ve cemaatın görüşü budur diyorum ama bu hanife. Allah Gazap da eder, razı da olur. Onun gazabı öfkesi, yani cezalandırmasıdır. Rızası, sevip razı ol oluşu da sevap ve mükafatıdır denilemez. Neymiş? Onun sevmesinden kasıt razı oluşudur ya da sevabıdır. Onun öfkesinden kasıt da, cezalandırmasıdır denilemez bunu diyor İmam Ebu Hanife. Peki Matrudi akidesi bunu mu söylüyor? Hayır onlar tam aksini söylüyorlar. O zaman bugün Hanefi olan bir kardeşimiz fıkıhta Hanefi mezhebine mezhebine mensup olan bir kardeşimiz bu Hanefi kardeşimize diyoruz ki senin akiden ne diyor ki benim akidem Matrudi akidesi Peki niçin diyoruz sen fıkıhta İmam Ebu Hanife'yi alıyorsun, akidede almıyorsun? Şimdi Matrudi akidesiyle İmam Ebu Hanife'nin akidesi çelişti mi çelişmedi mi? Çelişti. çelişti değil mi? Evet. E madem öyle nasıl oluyor ki bu kimseler diyorlar ki Matrudi akidesi İmam Ebu Hanife'nin akidesidir. Bu hatadır. Eğer gerçekten ben Hanefi isen, Imam Ebu Hanife, fıkıhta üstad ise, eğer ondan fıkıh aliyorsam, o zaman akideyi de ondan alırım. Niçin böyle bir tezat var? Biz onu kendisini nitelendirdiği gibi nitelendiririz. Yusuf sana soracağım. El fukhul ebsatta geçiyor bu. Bak son sözü çok güzel, unutmayın bunu. Son sözde diyor ki, Rabbimiz kendisini nasıl nitelendirdiyse, biz de onu öyle, öyle nitelendiririz. Bitti gitti. Allah kendisini nasıl tanıtmış? Allah Subhanahu ve Taala nasıl bilinir? Tevkifi olarak bilinir, ilimle bilinir, delile dayalı olarak. Yani böyle rüya yoluyla, ilham yoluyla, hissetme yoluyla, düşünmekle Allah bilinmez. Önce bu konuyu iyi bileceğiz. Allah Subhanahu ve Teala kendisini nasıl nitelendirmişse o şekilde bilinir ve iman edilir. Tamam mı? Bak bu kadar önemli esastır bu. Çok önemli bir esastır. Her konuda bu böyledir. Haber verdiği bütün sıfatlar konusunda. Biz şimdi onlara reddiye de vereceğiz. Sıfatları da ispat edeceğiz. Tamam mı? Ahmed İbni Hanbel ise şöyle diyor. Allah'ın kendini nitelendirdiği şeyler şeylerle Siz de Allah'ı nitelendirin. Yine kendi hakkında reddettiği her şeyi siz de onun hakkında reddedin. Allahu ekber. Yani Allah Subhanahu ve Teala hangi konuda nefyetmiş kendisini, nefyetmiş yani reddetmiş, siz de o konuda nefyedin. Hangi konuda ispat etmişse o konuda da ispat edin. Aynı deminki Şura suresi 11. ayet Leiseke mislihi şey. Neydi bunun anlamı? Onun hiçbir şeye benzemez. Evet, onun hiçbir benzeri yoktur. Neyi nefyetmiş burada? Benzerinin olmadığını burada nefyetmiş. Yani benim benzerim yok demiş. Allah nefyetmişse biz de ne yapacağız? Nefyedeceğiz. Biz de nefyedeceğiz. Arkasından ve huves semiul basir. Ne yapmış burada da? Duyar, meyden İspat meyden etmiş. Meyden. İşitmeyi Ve görmeyi ispat etmiş. Allah ispat etmiş biz de ispat edeceğiz. Yani orada kendisini neyle nitelendirmişse onu yapacağız. Mesela Allah kullarına zulmedici değildir diyor ayette değil mi? Allah burada zulmü ne yapmış? Nef Kendinden nef yetmiş. <gülüyor> o zaman biz de ondan nef ederiz. Bu kadar açıktır. Allah sonra ve teala demiş ki Allah la ilahe illa huvel Hayyul kayyum, la laat teakhuze sinaat, en Allah naftet, niet beznafet. Ders. Dus Allah alazza wa jalla kende, hij kan niet beznafet. Ders. Niet ispate. Ders. En ispate. de boel. ederiz. Neyi ispat ettiyse onu ispat ederiz. de boel. Is de boel. Is de boel. Is de boel. de de de de de Bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve bütün enbiyanın kendisine çağırdığı "La ilahe illallah"ın anlamıdır. Çok mühimdir. Bakınız, dört mezhebin akidesi aynıdır. Aynı akide üzereydi. Yani selefin akidesi üzerindelerdi. Ve yine Ahmed bin Hanbel'den örnek verdikten sonra Imam Buhari'nin hocası een bin Hammad var. Nuaym bin Hammad. Nuaym bin Hammad diyor ki, Allah'ı yarattıklarından herhangi bir şeye benzeten kimse küfre düşer. Allah'ın kendisini nitelendirdiği şeyleri inkar eden kimse de küfre düşer. Arkadaşlar dikkat edin. Allah'ın Allah'ı yarattıklarına benzeten ne olur Abdullah? Kafir olur. Yani derse ki Allah şuna benzer, buna benzer, haşa. Kafir olur değil mi? Yani güneşe benzer, örnek ne derse. Bazı alimleri ona e, alim deme. Alim deme. Bazı sapıkların da yani. Bazı sapıkların ha o zalim, zalim. bu öyle mi demesin e, alim değil. Ha, Cüveyliyye fırkası vardı. Evet yani bu Cuvaydikiyye fırkası, haşa teşbihte ileri gidiyordu. Ve diyordu ki, bana sakal, afedersiniz, sakal ve zekerin dışında, yani zeker yani cinselliği ile ilgili. Bu ikisini sormayın, bunun gerisinde ne varsa Allahla ilgili bana sorun, diyordu haşa. Öyle sapık bir fırkadır. Ee, kim derse ki Allah şuna benzer, buna benzer, nedir bu küfürdür. E o zaman Allah'ın haber verdiği, kendini nitelendirdiği şeyleri de inkar eden ne olur? O da aynı şekilde küfre girer. Ve şu kaideyi unutmamanızı rica ediyorum. Bütün isimler aynı zamanda nedir? Sıfattır. Bütün isimler sıfattır. Ancak her sıfat isim değildir. ters mi söyledim onu kontrol ediyorum kendi zihnimde Heh. yani Allah'ın bütün isimleri aynı zamanda sıfattır ancak sıfatları isim değildir mesela bir tane e, isim söyleyeyim bana Rabbimizin isimlerinden <gülüyor> efendim Rahman, işte merhamet eden yaratılmışlara e, merhamet eden Aynı bu ismi olduğu gibi aynı zamanda nedir sıfatıdır ancak istiva onun sıfatı mıdır Yüce Rabbimiz'in sıfatı mıdır istiva? Hı. Sıfatıdır. İstiva Ama onun el istiva diye isimlendirilemez. Evet. İki eli vardır yedeyn ama el yedeyn diye isimlendirilemez. Dikkat edin. Yani bu anlamda e, farklıdır. Ey aziz ismidir gerçekten azizdir. İzzet sahibidir. Bu aynı zamanda ismi olduğu gibi sıfatıdır. Ancak her sıfat isim olmaz. Ve o burada da diyor ki ne kim yaratılmışlara benzetirse kafir olur. Kim de kendini nitelendirdiği şeyleri ona yakıştırmazsa yine kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği şeyleri inkar eden kimse de küfre düşer. Ne Allah'ın kendisini ne de Resulünün onu nitelendirdiği hiçbir şey teşbih değildir. Şu son söze dikkat edelim. Ne Allah'ın kendisini ne de Resulünün onu nitelendirdiği hiçbir şey teşbih değildir. Kim açacak bize bu sözü? Numan bin Hamad'ın e, Nüayn bin Hammad'ın sözü. Ne diyor? Bak çok önemli bir söz var burada. Mesut. Ne diyor? Bir daha okuyayım mı? Ha, bir daha okuyayım. Haydi. Diyor ki Ne Allah'ın kendisini ne de Resulünün onu nitelendirdiği hiçbir şey teşbih değildir. Yani kendisi bildiriyor zaten yani bu bendetme olamaz. Efendim? Kendisi sıfatlarına bildiriyor. Bu bendetme olamaz. Bu bizim yaptığımız bir bendetme olamaz. Ha. Yani, söylüyor, yani bir... örnek sen dediğin zaman Rabbim arşın üstündedir. Sen buna teşbih denemez. Çünkü Allah demiş ben arşın üstündeyim yukarıdadır fauk yani fauk sıfatı her şeyin üstündedir Allah demiş ki ben her şeyin üstündeyim ama İbrahim bunu söylediği zaman senmiş. Allah bunu söylemiş subhanahu ve teala sen dediğin zaman Allah'ın iki eli var mı Ay. sen teşbihçi İyi de Allah demiş benim iki elim var He? ne diyeceğiz dikkat edin çok mühim yani çok mühim İmam Ebu Hanife rahimahullah ne diyor? Allah gökte midir, yerde midir bilmiyorum diyen kimse kafirdir diyor İmam Ebu Hanife. Çünkü Allah diyor kendisini her şeyin üstünde diye nitelendirdi. O halde siz de öyle nitelendirin. Bitti. Çok önemli bir mesele. Allah subhanehu teala ey gözlerimizin önünde gemiyi yap kendisini gözle nitelendiriyor. Ya ben bu gözden kasıt görmedir ya da başka bir şey ekleyemezsin sen buna. Birazdan bunları da açacağım ama birazdan diyorum. E kısa ge geçeyim. Bir beş dakikanızı daha alacağım yani çünkü bu konu mühim. Bazı sıfatları örnek verecek olursak. En mükemmel sıfatlar Allah'a aittir. Ve bu sıfatlarda hiçbir yönden eksiklik söz konusu değildir arkadaşlar. Bu sıfatların sayısı çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır. Bakara Suresi 255. ayette Rabbimiz haber veriyor. Allahu la ilahe illallahü'l hayyul kayyum. Vallahi ondan başka ilah yoktur. Haydır ve kayyumdur. Yani Kaimdir. Zatıyla, kemaliyle ee, kaimdir. Şimdi burada hayyul, hay diyor ki ben hayyim. Demek ki Allah ne olduğunu haber vermiş burada. Hay, hayat sahibi olduğunu haber vermiş değil mi? Bakın bu konuda biz diğer me, e, e, yani muattila ile ortağız. Mesela Eşari, şu anki eş akidesi. Ve Matrudi akidesi der der der Kabul. der der der Al der der der der der der der der der der der der der der der der der der de der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Mesela Sad suresi 75. ayet okuyorum. Kale ya İblis dedi ki ey İblis. Ma mena'aka en tescude lima halaqtu bi yedey. Ey İblis iki elimle yarattığımdan secde etmekten seni ne alıkoydu? Bunu kim söylüyor? Rabbi mi söylüyor. Kimi yaratmış Rabbimiz? Adem aleyhisselam'ı yaratıyor. Herkes secde ediyor. Fe secedu illa İblis. Herkes secde etti. Melekler ey ancak iblis imtina etti. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona dedi ki: Ey en tescude lima halaqtu bi yaday? İki elimle Secde etmekten seni alıkoyan şey nedir? Ayet açık. Bir yedeyin iki el. Bazı anlamlarda Kur'an anlamlarında iki el diye söylemiyor. Ha, işte o Matrudi akidesine göre. Yani sana diyor ki Veysel aman ha sen Kur'an'ın öyle dediğine bakma. Burada elden kasıt kudrettir. İşte ki şimdi. Değil, he, şimdi diyor ki biz dersek ki. Allah'ın iki eli var. Bakın felsefe yapıyorlar. Burada akılcılık yapıyorlar. Sözde. Eğer biz dersek ki Allah'ın iki eli var. El nedir uzuv? Bir ihtiyaçtır. İş görür. El dendiği zaman işte parmakları olan, tutan değil mi? Tutan, ee, kavrayan yani mahlukun eli olan mahluk buna e, ihtiyaç diyor. Bununla iş yapıyor. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Dolayısıyla biz dersek ki eli var. O zaman Allah Azze ve Celle yani sanki ellerine muhtaçmış gibi haşa. Ya sen bu kadar düşünceye niye girdin yani? Önce onu soracağız da. O yüzden burada kudretimle yarattığımdan burada iki sıfatı ne yaptılar? Tatil yaptılar. Yani anlamı, içini boşalttılar. Peki diyelim haydi onlarla beraber gidelim. Arkadaşlar Yet demek kudret anlamına gelir yet yet yet yani tekil kudret anlamına gelebilirdi yani kelime ayetin akışı siyak ve sibakı onun el ol e, kudret olmadığını zaten gösteriyor ama diyorum ki hadi biz kendimizi zorluyoruz Arapça lügatçılar kendilerini zorluyorlar diyorlar ki e, hadi biz bunu kudrete çevirelim nasıl olacak ayet yet demiyor yet demiyor. Evet. Yedeyn. Yedeyn hiçbir surette yedeyn iki el manasındadır. İki el manasındadır. Dolayısıyla bu karşılığı kudret hatta birisi dedi ki o zaman iki kudret. Yani iki kudretimle yarattım. Düşünebiliyor musunuz zorlamaya? Bakınız. İmam Ebu Hanife bunu reddediyor. İmam Ebu Hanife'nin kendisi diyor Allah'ın eli kudretidir denemez. Aslında Allah'ın yaratması ol demesidir, değil mi? Kun fe Ancak Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah üç şeyi eliyle yaratmıştır. Bakın bunu destekleyen çok ayetimiz var. E, hadisler var gelecek. Üç şeyi eliyle yarattı. Bir, Arş'ı mahlukun en büyüğüdür. İki Adem'i, üç Firdevs'i. Halbuki Allah dileseydi, kol verdi, verirdi. Ancak hikmetine binaen, üç şeyi eliyle yarattı. Ya da başka bir hadiste diyor ki, Kıyamet günü Allah gökleri bir eliyle dürer. Yerleri de bir eliyle dürer. Ya da hiçbir sadaka yoktur ki Allah bunu sağ eliyle kabul etmesin. Bunlar hep sahih hadisler ya da başka bir ayette Yahudiler Allah'ın Allah cimridir eli sıkıdır dediler. De ki Allah'ın her iki eli de açıktır. Mevsuten diyor ayette. Bunlara geleceğim arkadaşlar yani bunları geniş açıklayacağım. Bu konuda sahih akide ile mükellefiz biz. Yani her şey bu kadar ayet var bu kadar hadis var Ey Peki Allah'ın iki eliyle ilgili bu kadar şey varken onlar diyorlar ki biz diyorlar Allah'ın eli var dersek ne olur? Teşbih olur diyorlar. Ha, o yüzden kudretidir. Peki Allah hay mıdır? Hayyul kayyum. Evet diyorlar haydır. E biz de hayız biz de onlara cevap veriyoruz. Diyoruz ki biz de hayız. Niye sen hayatı Allah'ın hayat sıfatına iman ederken Teşbih olmuyor da yedeğin sıfatını, iki el sıfatını alırken mi teşbih oluyor? Haydi çıksınlar işin içerisinden çıkın. Cevap biz de hayırız ama biz onları rahatlatalım. Biz diyoruz ki biz bize yaraşır şekilde hayatımız var. Bizim hayatımız ona bağlıdır. O verir. O alır, o ise isminde el evvel olduğu gibi yani başlangıcı olmadığı gibi zatında sıfatlarında da başlangıcı yoktur. Anladınız mı? Bizim iki elimiz vardır, kulluğumuza yaraşır şekildedir. Ki burada elden kasıtta, tutan mutan bu, bu tarih bizim için geçerlidir. Yüce Rabbimiz için geçerli değildir. Çünkü keyfiyetini sormak, keyfiyetiyle ilgilenmek bir dağıttır. Bu bize bu ilim verilmedi. Ancak haber verildi ki ey İbrahim iman et. Yüce Rabbin iki elinle Adem'i yarattı. iki eliyle Adem'i yarattı. Ben de iman ederim, susarım. Ve onun kudretini bilirim. Evet. Hadi bu altyapı olsun. Önümüzdeki hafta sıfatlar konusuna Devam edeceğiz. Sıfatlar konusuna devam edeceğiz. Yani bundan Kur'an'dan örnekler getirerek, sünnetten örnekler getirerek cariye hadisinden tutun. Diğer hadise Zeynep bin Dicahş annem, annemizin haber verdiği Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan naklettikleri birçok hadis var. Bunlarla zikredip bu konu üzerinde inşallah duracağız ki bu konuda sahi bir akidemiz olsun. Ve hedevallahu alem sallallahu ale nebine Muhammedin ve alayeli Muhammedin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk